306. konu, Hazreti Ebu Bekir'in mağaradayken Hazreti Peygamber için endişelenmesi, Resulullah ile Ebu Bekir mağaraya girdiler, Kureyş peygamberi aramaktaydı, baktılar ki mağaranın ağzında bir örümcek ağı vardır, buraya kimse girmemiştir, eğer girmiş olsaydı örümcek ağını yırtardı, dediler, Resulullah o zaman namaz kılıyordu, Ebu Bekir de etrafı gözetliyordu, Ebu Bekir, peygambere hitaben, işte bunlar senin kavmindendir, seni arıyorlar. Allah'a yemin ederim ki ben kendim için üzülmüyorum. Fakat hoşuma gitmeyen bir şeyin sana ulaştığını görürsem çok üzülürüm. dedi. Hazreti Peygamber, ey bu Bekir, korkma. Kesinlikle Allah bizimle beraberdir. dedi.